Kardeşimizin biri sormuş, demiş ki diş dolgusu yaparken uyuşturucu vuruyorlar, bu yapılabilir mi? Şimdi o dolgu yaparken vuran uyuşturucuların ben keyfiyetini bilmiyorum. Lokal anestezi için değil mi? O bölgeyi uyuşturmak için. Yani bilmiyorum kardeş, bilmediğim bir şeye fetva veremem. İnşallah öğrenirsem paylaşırım. Selamünaleyküm müşriklerin bize hakkı geçer mi? Helallik istemek gerekir mi? Geçer tabii ki yani. Hak hukuk denen şey Allah'ın izin verdiği sınırlar içerisinde müşriklerle bizim aramızda da geçerli olacak. Şimdi adam diyor ki hadi Müslümanla anlaşmazlığa girdin, kıyamet günü geldin. Sen adamın hakkını yemişsin kıyamet günü. İşte e, adam işte senin iyiliğinden alacak veya günahlarını yüklenecek. Tamam. Eyvallah. Hadi söyle. E diyor müşriye nasıl olacak? Müşrik derken şimdi gece gündüz diskoda fuş yapan Yani müziğin içerisindeki bir müşrikle işte sofi bir müşrik gece sabaha kadar gece namazı kılan cehennemde aynı yere gider mi yani? Allah adalet sahibidir. Her birinin derecesi farklıdır. Yani azgınlığının derecesine göre günahlarının, fısklarının, isyanlarının şirki sebebiyle cehennemden çıkamaz. O ebedi cehennemde kalır. Bu şirkin cezasıdır. Ama işlediği günahların cezası ayrıdır. Adam müşriktir, kafirdir, şeriatla muhataptır. Yalan söylemediği oranda azap görmez. İçki içmediği oranda azap görmez. Faiz yemediği oranda azap görmez. Dolayısıyla biz aman müşriktir deyip adama zulmedersek biz hem onunla mükellef oluruz din günü hem de o adamın azabının hafiflemesine vesile olabilirsin. Kendi iyiliklerinden gitmesi o adamın cehennemden çıkıp cennete girmesi değildir. azabının hafiflemesidir. Başına. Çünkü biz biliyoruz ki kafir de olsalar azap hafifletiliyor. Değil mi? Ebu Leheb'in haftada bir gün cuma günleri azabın hafifletilmesi sabittir hadislerde. Yaptığı bir iyilik sebebiyledir yani. Birçok kafirin mesela buna benzer, Ebu Cehil'in yanısı, yani ben ismi karıştırıyor olabilirim. Önemi yok. Şerif Nassar bunu zaten ortaya koyuyor genel itibariyle. Birçok müşirin yaptığı iyilik sebebiyle azabı hafifletilmiştir mesela. Ve Ebu Talip en başta delilidir yani. Peygamber'e yaptığı iyilikler sebebiyle diyorlar, sen hiç mi şefaatin yok amcana? o kadar yardım etmiş. Diyor zaten o yaptıkları olmasaydı... E topuklarına kadar ateş de olmazdı diyor yani. Azabı hafifletilmiş. Onun azabı topuklarının altına ateş konmasıdır. Ondan da beyni kaynıyor fokur diyor. Sonuç itibariyle müşriklerle de olsalar insanlardan helallik istemek hak hukuku dünyada bitirmek esastır. Açsana onu. Arkadaşım biri bir tane link atmış da bu resim Muhammed bin Attab'a mı ait diye. Ha <gülüyor> şu meşhur resim. Vallahi bilmiyorum. Allahuanne. 1800'lerde fotoğraf var mıydı ki? İcad edildi mi ki 1800'de? <gülüyor> He? <Ha>? Çiziyor. Şey yapıp yapıyorlar. Yani tipleri çok tehlikeli tiplere benziyor da. fotoğraf. <gülüyor> fotoğraf makinesi 1700'de icat edilmiş Allah Allah. olabilir. <gülüyor> Allahuanne. Allah'u alem bunlar net bilgiler değil. Evet.